ve خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته arkadaşlar kıyamet alametlerinin ee, 10. serisine geldik inşallah bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle başlayan ve onun vefatıyla takip eden yani kıyamet alametlerinden saydığımız ondan sonra ashab radiyallahu anhumun karşılaştığı maruz kaldığı fitneler o dönemler zuhur eden fitneler ve günümüzde hala varlığını sürdüren kötülüğün artması, akrabalık bağlarının kesilmesi ve bu ümmet içerisinde şirk koşanların ortaya çıkması ve benzeri naslara dayanarak biz kıyamet alametleriyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edecek Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın verdiği bu alametleri Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde ifade etmeye, anlamaya çalışacağız. Bu adametlerden bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği şiddetli cimriliğin artması. Şiddetli cimriliğin artması. Ebu Hureyre Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Min aşırat saatı an yazar Şuh. Aşet ve sallam buyurur ki kıyamet alametlerinden birisi de şiddetli cimriliğin ortaya çıkmasıdır. Yine Rasulullah Aleyhisselat Vesselam şöyle buyuruyor Ebu Hureyre'nin başka bir naklinde yatakara bu zaman ve inküsul amel ve yülkaş şuhre zaman birbirine yaklaşır hayır amelleri azalır ve şiddetli cimrilik kalplere atılır son okuduğum hadis Buhari'nin fiten ve zuhurul fiten babında geçmektedir Yine Muaviye radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Ben Resulullah ve vesselamı şöyle derken işittim. La yazdadü'l-emru illa şiddah ve la yazdadü'n-nasu illa şuhha. İşler daha işler daha da zor bir hale gelmedikçe ve insanların da cimrileşmeleri artmadıkça kıyamet kopmaz. Çünkü biliyorsunuz cimrilik kınanan bir davranıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bazı hadislerde haber verildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam işte cimri kimse cennete giremez demesi yine böyle fuhş ölçüsünde şiddetli kötülük sahibi kimselerin vasıflarından sayılması ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şey mümine yakışmaz buyuruyor bir hadiste diyor ki korkaklık ve cimrilik. Dolayısıyla mümine yakışan bunun zıddıdır. O da cesaret ve cömertliktir. Allah Azze ve Celle müminlere cimri olmayı yasaklamıştır. Mesela Haşr suresi 59. ayette "Wemen yuka شَحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٓا اِكَ humul الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Cabir bin Abdullah, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İtkul zulm. Aisset zulümden sakının buyuruyor. Fe zulme, zulma zulumatü yevmel kıyame. Ve tekul şuhha. Fe ineş şuhha ehleka men ala en safeku dima'ahum ve istihluh maharimhum Aleyhisselam buyuruyor ki zulümden sakının. Zulümden sakının. Muhakkak ki bu dünyadaki zulüm ahirette karşılığı zulümler olarak gelir. Yani kişi yaptığı kötülüklerle, yaptığı fenalıklarla biliyorsunuz her günah aynı zamanda bir zulümdür. Öyle diyordu Adem Aleyhisselam. Ee, Rabbana inne mazlum ne emfusene fe inne mtaqfirlene diye. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. İblis aleyhinnâ Aleyhisselam ne dedi? Bime akvaytani. Beni azdırdığın için dedi. Ancak Adem Aleyhisselam e, şöyle bir savunma içerisine girmedi. Ya Rabbi işte bu bana hoş göründü. Ya da ben sadece bir meyveden yedim gibi bir yaklaşım içerisinde olmadı. Ne dedi? Ben nefsime zulmettim ya da biz nefsimize zulmettik. Allah Teala ve selam zulümden sakının çünkü bu dünyada yaptığınız zulümler ahirette karşınıza zulümler olarak çıkarlar. Cimrilikten de sakının. Muhakkak ki cimrilik sizden önceki kavimleri yok etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye kendilerine haram olan şeyleri de helal saymaya sevk etmiştir. Yani, Müslim'de geçen bu hadis, öyle aşırı cimrilerdi ki artık, nefislerinin bu cimriliğinden haramı helal yapacak duruma gelmişti gelmişlerdi. Aynı bugün insanlar, e, mal elde etmek için, servet biriktirmek için veya para kazanmak için, bir takım haramları kendilerine helal yapıyorlar. Faize farklı isimler veriyorlar. Farklı bir e, efendim anlayışla yaklaşıyorlar ve böylece bu insanlar cimri oldukları gibi bu cimrilik sebebiyle haramı helal yapmışlardır. Aynı aleyhissalatü vesselam'ın buyurduğu gibi. Kadî İyad, Allah ona rahmet etsin diyor ki muhtemeldir ki bu helak Dünyada kendilerine haber verilen helaktır. Az önce okuduğumuz hadise ilgili. Çünkü birbirlerinin kanlarını dökmüşlerdir. Yani, öyle zulmetmişler, öyle cimrilik yapmışlar ki bu cimrilik birbirlerinin kanlarını dökecek duruma onları getirmiştir. Dolayısıyla burada kastedilen helak dünyada onların birbirlerini telef etmeleridir. Ya da Diyor ki ahiretteki helak da olabilir. Çünkü hadiste öyle geçiyor. O zaman cimriliğin onları hem dünyada hem ahirette helak etmesi söz konusudur diyor. Dolayısıyla cimrilik müminin vasıflarından değildir. Aksına yerilmiş ve yasaklanmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği bir diğer Kıyamet alameti de ticaretin artmasıdır. Yani gerçekten hani derler ya az önceki şeyle ilgili cebinde akrep var derler. Böyle bir deyim var Türkçemizde. İnsanlar kimse kimseden olduğunu bilmiyor. İnsanlar cömert davranmıyorlar yani mümince yapması gereken. Halbuki Allah Azze ve Celle müminleri överken اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Allah Azze ve Celle ayette müminlerin özelliğini haber verirken onlar Allah ve Resulüne iman ederler ve bunda hiçbir şüpheye düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla cihad ederler Yani fi sebilillah. İşte onlar sadıkların ta kendileridir. Ve cehedü bi emvalihim ve enfusihim. Dikkat ederseniz önce mal geliyor, sonra nefis geliyor. Dolayısıyla malından vermeyen canından veremez diyoruz. Ve cimrilikten Allah'a sığınırız. Allah cömerttir, cömerti sever. Bu alametlerden bir diğerinin ticaretin artması olduğunu söyledik. Ve bu ticaretin insanlar arasında yayılması. Öyle ki erkeklerin yanı sıra bu işlere kadınların da iştirak etmesidir. İmam Ahmed'in, İmam Ahmet ve Hakim Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anten rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Beyne yedeyiz saati teslimul hassah ve faşû'u't ticaretati hatta tüşârika'l mer'atu ravz zevcaha fi't ticaretah. kıyametten önce sadece tanıdıklara selam vermek ve ticaretin yayılması vardır. Beyneye de sa'a yani kıyametten önce ortaya çıkacak olan şeylerden bir tanesi Kıyamet, sadece tanıdıklara selam vermektir ve ticaretin yayılmasıdır Allah resleysset ve sellem bu durumun öyle abartılı olacağını söylüyor ki nihayetinde hatta kadın ticarette kocasına iştirak eder buyuruyor yani sadece tanıdıklara selam vermek ve e, ticaretin yayılması hatta kadının ticarette kocasına iştirak etmesidir. Günümüzde bu örnekleri görmek mümkündür. Yine Nesai'nin Amr bin Taglipten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne min eşrati saati en yefşü vel malu ve yeksura ve tefşü vel ticara Vesselam Muhakkak ki malın yayılması ve çoğalması, ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir buyuruyor. Yani mal yayılacak, çoğalacak ve ticaret anlamında bir yaygınlık kıyamet alametlerindendir. Az önce ifade ettiğim hadiste de, yani bugün kadınlar tek başına ticaret yapar hale gelmişlerdir. Bugün çarşıda, pazarda, dükkanlarda, efendim hatta, maalesef yani maalesef değil. Hatta kadınlar böyle bir ticari meta gibi kullanılmaktadır ve birçok alanda maalesef onların yüzleri, onların vücutları teşhir edilerek mal pazarlanmakta ve bu mal pazarlanırken kadınlar kullanılmaktadır. Hatta benim şahsen yani benim anlayışıma göre ülke ekonomilerine de büyük zararları vardır. Hatta Sadece ülke ekonomisine değil e, sosyal dengeye zararları vardır veya e, yuvaların yıkılmasına zarar vermiştir bu durum benim anlayışıma göre. Niçin? Çünkü bugün erkekler iş bulamazken kadın maalesef e, hem maalesef kadınlığı kullanılarak böyle ayağa düşürüldü ki e, izzetli Müslüman bir kadın yani onurlu bir duruşu olması gerekirken ayağa düşürüldü. Ve böyle çok ucuz fiyatlara e, piyasada bakıyorsunuz ki hemen hemen bütün mağazalarda kadınlar çalıştırılıyor. Böylelikle erkekler iş bulamıyor. Çünkü bir erkeğin yapacağı işin yarı fiyatına, belki daha aşağı bir fiyata kadınlar çalışıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda kadının evine vakit ayıramaması, kocasına vakit ayıramaması, ailesine vakit ayıramaması ve çalışan kadın olması hasebiyle de fıtratına ters işler yapması toplumu da ifsada götürmektedir. Evet. Var. var mı ses arkadaşlar? Ses var mı arkadaşlar? Ses var mı? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Heh, tamam. Evet. Maalesef bu kötü örneklerini görmekteyiz. Allah Resulü ve Vesselam biliyorsunuz Yahudilerin ilk fitnesinin kadınlar olduğunu söylemişti ve sizin için en çok korktuğum şey yine kadınlardır demişti ve Vesselam. Bugün toplumun ticarette kadının var olması Ticari alanda kadının yer bulması, toplumsal fesada ve yuvaların yıkılmasına, aile düzenlerinin yok olmasına, izzetin ayaklar altına düşmesine sebep olmuştur. Sadaka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Gerçekten günümüzde ticaret çoğalmış, kadınlar ticarete iştirak etmiş, İnsanlar mal biriktirme yolunda akıllarını yitirmişlerdir ve birbirleriyle bu konuda yarışır duruma gelmişlerdir. Yani herkes birbiriyle rekabet içerisinde, herkes efendim, bir diğerini alt etme peşinde, herkes sanki sadece dünya için yaratılmış gibi bütün ömrünü ve vaktini buna ayırmaktadır koyunuyla ilgili. Farklı hadisler de var. İnşallah onları da sizlerle paylaşalım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bakınız ümmeti için ne buyuruyor. Vallahi vallahi mal fakh mal fakr أخşa عليكم. vesselam diyor ki vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Vallahi mal fakr اخsha aleykum walakinni اخsha aleykum an tubsat ad-dunya aleykum kama busitat ala man kana qablakum Ayyse salem devamla diyor ki ben sizin için fakirlikten korkmuyorum fakat sizden önceki kavimlerde olduğu gibi bu dünyanın nimetlerini size açmasından korkuyorum Dikkat ediniz, aleyhissalatü vesselam ümmeti için yemin ederek, Allah'a kasem ederek diyor ki, ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ben sizin için bu dünyanın nimetlerini sizlere açmasından korkuyorum. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا ve وَتُهْرِكَكُمْ كَمَا ehlekethum. Ali Seyyidun selam devamla buyuruyor ki böylece sizden öncekilerin mal toplamada yarıştıkları gibi siz de birbirinizle yarışırsınız da dünya onları yok ettiği gibi sizi de yok eder. Ali Seyyidun sizden öncekilere nasıl dünya nimetlerini açtığı ve onlar da bu sebeple mal toplama yarışına girdiler ve helak oldularsa ben de sizin için bundan korkuyorum buyuruyor ve vesselam. Bu hadis muttefakun aleyhtir. Gerçekten de Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 21. ayette buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle buyuruyor, sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır, aleyhissalatü vesselam. Yani, aleyhissalatü vesselam her konuda bizlere örnektir. Her konuda bizlere örnektir. Allah Resulü ve vesselam değil miydi, açlıktan karnına taş bağlayan? ve vesselam değil miydi, uzandığı yerde vücudunda hasırın izleri çıkan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam değil miydi o yokluğu gören? Vallahi. Vallahi vallahi nakillerde de bu ortadadır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kendi döneminde fakirlikte en alt seviyedeydi. Fakirlikte en alt seviyedeydi. Yani aleyhissalatü vesselam döneminde hiç kimse çıkıp da ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ben senden daha fakirim diyemezdi. Ben senden daha fakirim diyemezdi. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda da bizlere örnektir. Kim ahireti istiyorsa Allah azze ve celle onu onunla rızıklandırır ahiretin nimetleriyle rızıklandırır. Kim dünyayı istiyorsa Allah Azze ve Celle onu dünya ve nimetleriyle rızıklandırır. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette dünyanın övüldüğü hiçbir şekilde ben bir nas bulamadım. Yani dünya malının eğer on infak edilmiyorsa gereği gibi kullanılmıyorsa az önce ifade edildiği gibi ve dünyanın övüldüğü hiçbir nas ben bilmiyorum. Hani derler ya yarın ölecekmiş gibi dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi ahiret için diye böyle bir e, söz var. Dolayısıyla bunlar bizim kendi sahih kaynaklarımızda söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle e, mümini biliyorsunuz malıyla ölçmemektedir. Hatta bir hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnna <gülüyor> Allah la yanzur ila suvarikum ve la ila ejsamikum ve la ila Allah azza ve celle sizin suretlerinize bakmaz yani sizin güzelliğinize yakışıklılığınıza bakmaz ve la ila sizin cisimlerinize boyunuza posunuza da bakmaz ve la ila sizin mallarınıza da bakmaz yani mallarınızın çokluğuna da bakmaz وَلَاكِنَّ يَنْظُرُوا ile kulubikum Ancak o sizin kalplerinize bakar. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyanın nimetlerini, nimetlerinin ümmete açılmasını, ümmeti için bir korku yani kendisi bundan haş yetmiş, korkmuştur ve tehlike olarak görmüştür. Aynen bizden öncekilerin helak edilme sebebi gibi helak olacağımızdan korkmuştur. Bu rivayetin Müslim'de gelen lafzında izle diyor ki, وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ Dünya onları oyaladığı gibi sizi de oyalar. Yani mal varlığı bir oyalanma sebebi. Dolayısıyla arkadaşlar, elimizdeki nimetleri düzgün kullanmaya gayret edelim. Lüzumsuz mal biriktirme, lüzumsuz eşya alma lüks yarışına girme eşya yarışına girme vallahi bunlar bir müslümana özellikle selef anlayışındaki bir müslümana yakışmayan hastalık biçimindendir yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ اَيُّ قَوْمٍ اَمْتُمْ İran ve Rum diyarı size olunduğunda nasıl bir kavim olursunuz? İran ve Rum yani hani tabiri caizse o dönemin süper güçleri. O dönemin en büyük e, devletleri ve en büyük zengin ülkeleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُومِ اَيُّ قَوْمِ اَنْتُمْ sizlere <Sessizlik> İran ve Rum açıldığında, Fetholunduğunda nasıl bir kavim olursunuz diye endişesini dile getiriyor. Abdurrahman İbnül i Avf radıyallahu anh bunu işitince diyor ki, ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o zaman bizler de Allah'ın bizlere emrettiği şeyi söyleriz. Bunun üzerine Allah Resulü vesselam ona şöyle cevap veriyor. E ve gayre zâlik Tetenâfesûn Sûmme tetehâsedûn Sûmme tetebârun Sûmme tetebârun Sûmme tetebâgadûn Eû Nehve zâlik Diyor ki Allah Resulü ve Vesselam Abdurrahman ibn Hauf'un Allah'ın dediğini yaparız Allah'ın dilediğini söyleriz Emrettiğini söyleriz dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ona bundan başkasını da yapacaksınız buyuruyor. Ne? Yani siz İran ve Rum'u fethettiğiniz zaman, yani mal aranızda çoğaldığı zaman birbirinizle mal toplamada yarışacaksınız. Sonra hasetleşe, hasetleşeceksiniz. Sonra birbirinize arka dönüp ayrılacaksınız. Sonra birbirinizle buğzlaşıp buğz edip birbirinize buz edip kin tutarsınız yahut buna benzer bir hale düşersiniz buyurdu aleyhisselatü vesselam ve bu züht yani zühd babında geçiyor bu hadis dikkat ediniz lütfen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam az önce ifade ettiği bütün hasletler bir haftalık mahiyetindedir Müslümanın imanına ve amellerine, yani kalbine zarar veren türdendir. Nedir onlar? Mal toplama yarışı. Başka hasetleşmek. Başka birbirine arka dönmek. Başka birbirine buğz etmek. Başka kin tutmak. Ve buna benzer şeyler. Bunların sebebi nedir peki? Sebebi dünya malının artması dünyanın nimetlerini açmasıdır. Çünkü bugün gerçekten insanlar sanki sadece dünya için yaratılmışlarda bütün vakitlerini ona ayırıyorlar. İnsanlara soruyoruz. Niçin namaz kılmıyorsun? Ya vallahi işte ben iş yerinde ben fırsat bulamıyorum. Sen niçin oruç tutmuyorsun? Ya bizim işlerimiz çok ağır yani bu sıcaklarda bizim iş. Allahu Akbar. Herkes kendine bir fetva vermiş durumda. Niçin derslere gelmiyorsun veya niçin sen ilim tahsil etmek için ortaya bir gayret koymuyorsun? Allah Azza ve Celle'nin sana kıldığı sana emrettiği dini niçin bilmiyorsun tanımıyorsun? Ya benim buna vaktim yok diyor. Bütün bunları yaparken aslında bütün dünya, dünyaya bütün vaktini ayırıyor ancak ilim elde etmek için veya ibadet için hiçbir vakit ayırmıyor. Bu nasıl bir haldir? Bu nasıl bir hastalıktır? İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği hastalıklar bunlar değil midir? Allah'a kulluğu terk edecek kadar, Allah'a kulluğu terk edecek kadar. Yani ilim tahsil etmek için, derslere katılmak için vakit bulamayan adam, bir bakıyorsunuz ki haftada bilmem kaç gün İngilizce kursuna gidiyor, haftada birkaç gün ehliyet kursuna gidiyor, yahut kendi gerçekten ticaretinden ötürü, işinden ötürü, gündüzünü, gecesini e, peşi sırak koyuyor ve hiçbir şekilde kendi kulluğuna, kendi ahiretine bizzat kendisi için hayati olan bu meseleyi göz ardı ediyor. Ve bırakınız bunu. Biz yapmayanları örnek verdik. Acaba yapanlar, yani ben namaz kılıyorum dediği halde, namazda bile dünya malı kendisini meşgul eden insanlar, hatırlayınız sahabelerden bir tanesi bahçesi kendisini meşgul ettiği için gidip onu infak edip gelmedi mi? Allah Azze ve Celle ile kumluğumu perdeliyor deyip o malından vazgeçmedi mi? Ve buna benzer örneklerimiz oldukça fazladır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla bizler için fakirlikten korkmamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler için dünya malının yani dünyanın nimetlerini önümüze açmasından korkmuştur. Allah'a sığınıyoruz ve O'ndan yardım diliyoruz. Kur'an ve sünnette dünyanın hiçbir şekilde övülmediğini ifade ettik ve şunu söyledik. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini O'na harcıyorsun? Dolayısıyla kim dünyanın bu fitnesinden sakınmak istiyorsa... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ile tabi olmalıdır ve her konuda her alanda Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetlerini hayatında ihya etmelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in haber verdiği bu alametlerden bir diğeri de depremlerin çoğalmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. La tequmus sa'atu hatta teksure <gülüyor> zelazil. Aleyhissalatü vesselam depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Hadis Buhari'nin siten babında geçiyor. Yine Seleme bin Nufel Sekuni şöyle diyor. Biz Allah Resulü Aleyhisselat ve Selam'in yanında oturuyorduk. Ve az önce yukarıda bahsi geçen La sa'atu hatta teksürez Yani kıyamet kopmaz, depremler çoğalmadıkça buyurdu ve şöyle devam etti. Ve beyneye deyiz sa'ati mevten mevtenun şedid ve bahdehu senavatuz Kıyametten önce şiddetli ölüm olur. Sonrasında yıllarca depremler, deprem sürer buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Yani şiddetli ölümler görülecek ve yıllarca devam eden depremler olacak diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. İbn-i Hacer Rahimullah bununla ilgili diyor ki, kuzey, doğu ve batı ülkelerinde birçok depremler olmuştur. Ama hadisteki çoğalmasından kasıt kapsamlı ve devamlı olmasıdır. Yani gerçekten günümüzde bile dünya tetiktedir. Yani dünya sürekli bir deprem beklemekte. Yani her coğrafya kendince deprem beklemekte. Hatta deprem uzmanları sürekli çıkıp konuşmakta ve bunu gündem etmekte, etmektedir. Hatta günümüzde artık yapılar buna göre düzenlenmekte. Hatta bununla ilgili tedbirler ve hazırlıklar yapılmaktadır. Dolayısıyla bunun görüldüğünü varlığını bilmekteyiz. Yakın bir zamanda Ülkemizde de böyle bir deprem olmuştu. Abdullah bin Havale e, radıyallahu anh, rivayet edilen şu hadis bu görüşü desteklemektedir diyor. Allah Resulü ve Vesselam elini başıma veya tepeme koyarak yani hani birinin saçlarına eli, e, eli değer gibi yani benim yani şu an öyle göstereyim. Allah Resulü ve Vesselam bu Abdullah bin Havale denilen sahabeye elini uzatıyor ve başının üzerine koyuyor. Yani eli onun saçlarına değdi veya değmedi. Öyle bir noktada tutuyor aleyhissalatü vesselam ve şöyle buyuruyor. Ya İbne Havale Ey Havale'nin oğlu İzâ ra'aytel hilâfete "قد نزلت الأرض الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلا والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من من يدهاره من رأسك." Aleyhisselam. Diyor ki, Ey havale'nin oğlu elini böyle koyduktan sonra eğer hilafetin Kudüs bölgesine intikal ettiğini görürsen, yani Şam taraflarına, yani Şam topraklarına, Kudüs, Filistin, o taraflara, hilafetin, yani halifeliğin oralara ulaştığını görürsen, depremler, belalar ve büyük olaylar yaklaşmış demektir. Dikkat ediniz. Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın yani İslam halifeliğinin yeryüzü coğrafyasında yayılmasını aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer sen görürsen ki Şam taraflarına halifelik ulaştı, oraları fethetti, o zaman sen depremleri bekle, belaları bekle ve büyük olayların yaklaştığını anla buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İşte o gün kıyamet insanlara benim elimin senin başına yakın olmasından daha yakın olur. Dikkat ediyor musunuz? İşte o zaman kıyamet benim elimin senin başına yakın olmasından daha yakın olur. Az önce verdiğim örnekteki gibi yani eli başın üzerine koyma veya değecek kadar yaklaştırma. Niçin? Çünkü hadisten öyle anlaşılıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Şöyle diyordu, hatırlayınız yani bu yakınlığı kavramanız açısından söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ben ile kıyamet beraber gönderildik. Neredeyse o beni geçecekti. Bunları daha önceki derslerimizde ifade ettik. Aleyhisselatü Vesselam kıyamet neredeyse beni geçecekti buyuruyor. Veyahut işaret parmağıyla orta parmağını aleyhissalatü vesselam şöyle yan yana tutuyor ve diyor ki, ikisini uzatarak iki parmağını, diyor ki ben ile kıyamet şu mesafede gönderildik. Yani birbirine şu kadar yakın gönderildik. Ne demek bu birbirine yakın gönderildik bu kadar? Alimler burada ihtilaf ettiler. Kimisi dedi ki, aleyhissalatü vesselam yani işaret parmağı İşaret parmağına en yakın parmak orta parmaktır. Hatta baş parmak bile bu kadar yakın değildir yani orta parmak kadar. Dolayısıyla aleyhisselatü vesselam buradaki yakınlıktan orta parmakla işaret parmağı birbirine çok yakın olmasından ötürü aleyhisselatü vesselam dedi ki ben kıyamete bu kadar yakın gönderildim. Bazı alimler de dediler ki bundan kasıt orta parmak işaret parmağından biraz daha uzundur. Dolayısıyla o ikisi arasındaki uzunluk böyle kaç santimse yani ne kadarsa, ne kadar bir mesafeyse aleyhissalatü vesselam o, o mesafeyi kastetti dediler. Ve şuradan biz şunu anlıyoruz. Yani e, aleyhissalatü vesselam'in öyle de olsa böyle de olsa kıyamete çok yakın gönderilmesi ve hatta kendi kurucunu bile nebi olarak gönderilmesini bile kıyamet alametlerinden Allah Resulü ve selam saydı. Ve bu sahabenin, bu e, i̇bn Havale'nin başına elini yaklaştırarak işte sen şunları görürsen, yani bu bölgelerin, bu bölgelerin fethedildiğini yani Şam bölgesinin, efendim Kudüs bölgesinin fethedildiğini görürsen... O zaman sen depremler bekle, belalar bekle ve sen büyük olaylar bekle. Gerçekten arkadaşlar, o bölgede ne kadar büyük belaların olduğunu, ne kadar büyük fitnelerin olduğunu gerçekten görmekteyiz. Geçen hafta işlediğimiz bu derste ne demiştik? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor, benim ümmetime kıyamet gününde, la azabun ve la hesab azap da yoktur hesap da yoktur ancak diyor ki onların azabı e, belalardır depremlerdir fitnelerdir demişti Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, sanıyorum ilk derse ara verme vakti geldi İnşallah e, derse kaldığımız yere yerden devam edeceğiz. Bir 10 dakika, 10-15 dakika inşallah müsaade isteyeceğim. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.